Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık, kıtlık geldi. Eğer bu davetten vazgeçmezseniz mutlaka sizi taşlayarak öldürürüz, recmederiz ve böylelikle bizden size acıklı bir azap dokunur dediler. 19. ayet. Onlarda uğursuzluğunuz kendi beraberinizdeki küfürdendir. Size öğüt verilince mi uğursuzluğa uğruyorsunuz?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 onun şehit edilmesinden sonra kavminin üzerine helaki için gökten bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. 29. ayet. Onların helaki Cebrail'e ait bir çığlıktan başkası olmadı. Hemen sönük gidi verdiler. 30. ayet. Ne yazık şu kullara. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onunla mutlaka alay ederlerdi. 31. ayet.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 Çift çift yaratan Allah'ın şanı pek yücedir. 37. ayet Gecede onlar için bir ibret ve kudretimize bir delildir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız. Bir de bakarsın ki onlar karanlığa girmişlerdir. 38. ayet Güneş de bir delildir ki kendi karargahında mihveri etrafında muntazam olarak cereyan etmektedir.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 Onlar için bir ibret delildir. 42. Ayet Yine onlar için bunun gibi binecekleri nice şeyler yarattık. 43. Ayet Eğer dilesek onları denizde batırıp boğarız. Bu takdirde kendilerinin feryadını duyacak kurtarıcı bulunmaz. Onlar kurtarılmazlar da. 44. Ayet Tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatma olmadıkça hayatta kalamazlar. 45. Ayet Onlara önünüzdeki dünya ve arkanızdaki ahiret azabından sakının. Belki acınıp esirgenirsiniz denildiği zaman yüz çevirirler. 46. Ayet Kendilerine Rablerinin ayetlerinden ayetlerinden,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 48. Ayet Haydi, eğer doğru söyleyenlerdenseniz, bu tehdit ettiğiniz gün ne zaman? derler. 49. Ayet Onlar ancak çekişip dururlarken, kendilerini yakalayacak bir tek korkunç sesi, ilk suğura üfürülüşü beklerler. 50. Ayet O zaman artık bir vasiyette bulunamazlar, ailelerine de dönemezler. 51. Ayet Nihayet ikinci defa suğura üfürülmüştür. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerden kalkarak Rablerine koşup giderler. 52. Ayet Derler ki eyvah bize, uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp kaldırdı? İşte Rahman'ın vaat ettiği şey budur. Meğer gönderilen peygamberler doğru söylemiş. 53. Ayet İsrafil aleyhisselam tarafından Sura üfürülüş yalnız korkunç bir sesten başka bir şey değildir. Bunun üzerine onların hepsi derhal huzurumuza getirilirler. 54. Ayet Artık o gün ahirette kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Siz de ancak yapmış olduklarınızın karşılığını alırsınız. 55. Ayet Doğrusu cennet ehli o gün, güzel bir meşguliyet, nimet ve saadet içinde zevklenmektedirler. 56. ayet Onlar ve eşleri, gölgelerde koltuklara kurulup yaslanmışlardır. 57. ayet Onlar için orada taze meyveler ve istedikleri her şey vardır. 58. ayet Çok merhametli olan Rabbin katından, onlara söylenen söz,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 Onların ağızlarını kapatır, mühürleriz. Yaptıkları şeyleri, elleri bize söyler. Ayakları da şahitlik eder. 66. Ayet Eğer dilesek, inkarcıların gözlerini silip yok ederdik de, yolda koşuşup dökülürlerdi. Artık yolun nasıl göreceklerdi? Fakat inkarcılara mühlet verilmektedir. 67. Ayet Yine dilesek, onların yüzlerini... İsyankar oldukları yerde çirkin bir şekle çevirip öylece dondururduk da artık ne ileri geçip gidebilir ne de geri dönüp gelebilirlerdi. 68. Ayet Kime uzun ömür veriyorsak onun yaratılışını baş aşağı ediyor, ihtiyarlığa getiriyor, gücünü azaltıyoruz. Buna da hala akıl erdiremiyorlar mı? Altmış dokuzuncu ayet. Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Onun getirdiği bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dan başkası değildir. Yetmişinci ayet. Bu da kalbi ve ruhu diri olan kimseler uyarılsın ve kafirlere, inkar edenlere Allah'ın azap sözü hak gerçekleşmiş olsun diyedir.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 76. Ayet Resulüm, onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz biz, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz. 77. Ayet İnsan, bizim kendisine bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki, şimdi o küçük aklıyla bize apaçık hasım kesildi. 78. Ayet O, kendi yaratılışını unutarak,